Ülkemizin durumu iyi değil. Bunlardan bahsedecek değilim. Mesela sosyal içerikli bir insan değilim yani. Kendi işimi halledememmişim. Ben daha ben nasıl sizi kurtarayım? Ben kişisel felaketimden bahsediyordum uzun zamandır. Ama çok ciddi hadisler oldu. Ne oldu? Herkesin bir şir hazesi bozuldu. Biz çok enteresan bir topluluk. Titne ve kendine gel diye bir laf vardır ya. Onu birebir yaşayınca anca anca anlıyoruz yani. Ah katta lan gel ne oldu ben? <gülüyor> Halbuki gerekiyor yani. Aklımızı, zihnimizi açık tutalım. Bu gösteri onun için idealdir. Yani kafayı boşaltmak için ideal bir gösteri. Çünkü ihtiyacım var ciddi bir yere, zamana ihtiyacım var. Kafanda bazı şeyleri çıkartman gerekiyor. Bunun için var bu gösteri. Özel olarak bunun için dizayn edilmiş. Kafayı boşaltmak için. Ama izlemeden evvel kafanın dolu olması gerekiyor. <gülüyor> Bazen görüyorum boşu boşaltmaya çalışıyorum. <gülüyor> o, o saçma. Boşalmak dediğim gerekli gereksiz birçok şeyle dolu kafa be abi. Ben mesela 25 sene okul okudum böyle dolu kafa. Ne var içine? Hiçbir şey. <gülüyor> hiçbir şey. Etiketi güzel. Boğaziçi üniversite mezun olsun hiçbir şey bilmiyorum. Neden? Öyle. <gülüyor> Ve yani 30 sene okul okudum diyelim ki Marmara bölgesi İstanbul işte fay hattındadır falan bir kere duymamışsın okuldan. Çok acı değil mi bu? Acıklı işte. Böyle bakıyorsun sonra. <gülüyor> Hepimiz çaresiz kaldık ya bilgiye ne kadar aç olduğumuz çıktı. İyi de insanlarız ya böyle bakıyoruz kimle desen. <gülüyor> Ama tahammülümüz yok. Birileri bize bir kötülük yapıyor. Bak mesela başımız hadise geldi. Bilimsellik falan bize göre şeyler değildir ki. Eğlediriz ya hepimiz lalalal falan diye. Biz sallandık abi. Hemen dinledik her şeyi öğrenmek için. <gülüyor> Depremi jeolojiyi falan çözmeye çalıştık. Ahmet Mete Işık Ara diye bir adam çıkıp dinledik hepimiz böyle. Aman ne diyor Artçı, Richter, evet tamam. <gülüyor> Önceden yoktu öyle bir şey. Ama ne kadar dinledik? İki ay. İki ay yetti. Daha sonra adamı seksi erkek falan seçtik ya. <gülüyor> ne oldu o bilimsel kimlik? Gitti perişan oldu. Yani bilgiyi reddediyoruz bir şekilde. Gerekli gereksiz bilgiler dolu derken... Aslanları reddediyoruz, saçma sapan şeylerle dolu. Güvercinin sindirim sistemini anlatıyorlardı okulda be. Hiçsen güvercini açıp baktın mı içini? <gülüyor> Çok acayip. Adamız seksi erkek seçter, bize yapınca insanlar bizim buna buna hakettiğimizi düşünüyor ya. Benim mesela magazin gazetesinde mi? Seksi erkek seçmiş diyor ki insan. Ah bunlar müstak, bunlar kendi çağırıyor kameraları. Koskoca profesör doktor ne yaptı be abi? Madara ettiler adamı iki dakikada. O adam şimdi ne söyse kim inanır ki? Deprem geliyor. Hadi oradan seksi. <gülüyor> Gitti adam. Hadi, chart yerin gözüküyor. Hadi, hadi. <gülüyor> yani yazık değil miydi yani? Gerçek bilgiye ne zaman ulaşacağız bilmiyorum. Ben yirmi sene okudum. Devamımız rakam değişiyor farkında mısınız? <gülüyor> Yıllarca okudum ne öğrendim hiçbir şey. Hiç ben olmamış bir kimseyim. Yani ham meyveyi kopardılar dalından bu işte. <gülüyor> Ve çocuklara bazen eğitimle öğretimle ya da hayalleriyle ilgili bir şeyler söylüyorum. Yanlış anlaşılıyor. Bazen böyle öğretmen büyükler oluyor. Hani eğitim kutsaldır öğrenim bunlar. Öğretmen önemli şeylerdir ya. Onlarla ilgili kaba saba konuşunca rahatsız oluyor. Böyle konuşma falan diyor. Eğitim kutsal da kardeşim bütün hocalar da Mahmut Hoca değil ki anasını zaten. Ben o konuda kindarımdır öğretmediler bir şey. Okul bana göre değildi işte. Söyleyeyim sana. Konuşanları tahtaya yazıp dövüyorlardı ya. Şimdi millet bilet alıyor ben konuşayım diye. Ya bana göre nasıl olsun okul? Konuşanlar Cem Yılmaz bir sürü çarpı var yanında. Hoca gelip dövüyor falan. Şimdi git bak kuyruktadır. Büyük rezillik. Vallahi büyük rezillik. Okudum yıllarca okul. Çocuklarla konuşuyorum. Hani komik olmasınlar. Başka işleri güçleri olsun. Okul okusunlar falan diyor ama okul da çok çaresiz durumda. Tabii okulu böyle aşağılayınca okulu reddet demiyorum. Okulu al elinle oyna diyorum yani. Ben başarısız bir öğrenci değildim ki okulla ilgili böyle küstahlık yapıyorum. Takdirnağımı veriyorlardı hep. Ama ben herhangi bir okula şilt verdiğimi hatırlamıyorum. Evet. <gülüyor> Kudum yıllarca bu abi, çok feci ya, çok, göze sürme gibi bir şeydir okul ya, yalandır yani. Eğitici kollar falan vardı birinci sınıfta, ikinci sınıfta işte, hava gözlem kolu falan diye. Sanırsın o derste kopermik geliyor yani. <gülüyor> hava gözlem ulan, daha ne diyorsun? Halbuki ne biliyor musun, bakıyoruz hava güneşli, hee, <gülüyor> <gülüyor> işaretliyorsun. Yüzeysel, beslenme kolu millet aç. Trafik kolu keş mekeş işte. Şimdi yazık debrem bölgesinde hani okullar çadır halinde ya birçok çok ciddi rakamlarda insanlar çadırda biliyorsun değil mi? Çok ciddi ama. E şimdi okullarda böyle derslikler halinde veliler çıkıyor, öğrenciler çıkıyor diyorlar ki işte, işte okullarımız çadır halinde eğitimden yani şüpheliyiz falan. Ya korkma be ablacığım benim okuduğum okul betondu. Bir şey yok yani ben onun beton halini de biliyorum. Benim okuduğum okul betondu hocalar dahil. Evet. İçinde bir şey olmayınca dışı çadır olsa demir olsa ne olur ya. Şimdi ne yapacaklar eğiticik ol çocuklara biçim. Var çabalayan insanlar ama idealist böyle kalıveriyor. Kollara takıyorlar deprem kolu falan diyor. Kesin öyle bir şey yaparlar şimdi yakında deprem kolu. Orada öğretecek artık iki bine bir var. Ne bir var? Kırk gün var otuz gün var. Çok feciyim. Çocuklar ama hala umutlu. Konuşuyorum çocuklara. İlk okul üçe giden adamla konuştum geçen gün. Üçe gidiyor. Ben yirmi senelikler gittim üçe. <gülüyor> bir de küsdağ bir şekilde acayip. Kaça... Üçe gidiyorum. Gizli bir görev için oradayım. Ulan üçe gidiyorsun. Üç nandan nedir üç yani? Ben gittim yıllar evvel. Yıl 1999 olmuş hala üçe beşe giden var ya. <gülüyor> Kimse diyemiyor ki, kimse uyarmıyor ki bu çocuklara. Oğlum biz hepimiz gittik, dibok yok üçte bak. Böyle gidiyorlar ya. Dedim ki yavrum ne olacaksın büyüyünce. Çünkü benim işe özenmesin, yapmasın diyerekten. Çünkü yapıyorlar yani ben ne komik olacağım. Olma ama memleketle komik adama ihtiyaç yok. Kime ihtiyacımız olduğu ortam da bilimsel böyle profesyonel adamlara ihtiyacı var. Ne komik, ben ne komik yapma işte bunu. Ha、önümüzdeki 20 sene bir tek ben ekmek yiğim diye bu işten yapmıyorum. Başka adamlar yetişsin, ben ne komik var? Olma işte. Bazıları ihtiraslı insanlar görüyorum. Adam tiyatroya telefon açıyor ya, ben daha komiyim diye. Ben ne ben komiksin? Ben daha komiyim ona göre. Allah Allah. Ya komiyim diyor ama vallahi çıksın şuraya adını söyleyemez ya biliyorsun değil mi? Ben de arkadaşlar size çok gül dururum abi. Hadi, hadi, <gülüyor> hadi. Kolay mı lan o kadar? Aynı bizim Faruk. Bak faa faa faa. <gülüyor> Bırakalım bunları yani. Zaten yapamayacağını biliyorum. Onun için başka bir yere yönlen. Ben daha komuyayım. Ben senin tahtına oturacağım dedi bir tanesi ya. Tahtına oturacağım dedi abi. İyi ki bir şato yaptırdık uluslar. Dedim dikkat et de ben oradayken oturma. Çünkü rahat değil biliyorum ya. Çok garip insanlar. New York'ta, Washington'da sahneye çıktım. <gülüyor> ne olacaktı ya? Türk haplası vardı New York'ta, kutlandı falan Washington'da da gittim, sahneye çıktım. Hani beyin göçü diyorlar ya. Hani bizim akıllı çocuklarımız orada okuyor falan. Doğrudur. Parası olanlar çoğu da hani böyle gerzek bir şeyse parası olanlar değil. Hakikaten akıllı herifler de var aralarında. Serserilik yapmaya gidenin yanı sıra zehir gibi adamlar var. Geldi işte bir sürü çocuklar Washington Üniversitesi'nden Virginia Üniversitesi'nde böyle duruyorlar. Çok zekiler hakikaten. Öyle bir kitle görmedim ben çıktım. Yani leb demeden çorumla ilgili her şeyi anlatıyorlar. Hahahaha. <gülüyor> Öyle bize.、Şey. Ben böyle durdum. Çok komik abiim falan dedi. <gülüyor> Öyle bir kütle. <gülüyor> sordum. Ben hani okuyup da bir şey olamayan taifadan olduğum için sordum ne okuyorsunuz falan diye çocuklar birisi nasıl kalır. Ne okuyoruz? Ne atom okuyorum dedi. Türk çocuğu atom okuyor. Gözünü bozmaya değmez. Ne <gülüyor> okuyor? Dedim lan okuyorsan bile orda kal buraya gelip milletin huyunu değiştirmeler. <gülüyor> Öyle çünkü buraya gelip ne olacak be abi? Atom mühendisi olacak, lakap takacaklar, atom karınca. <gülüyor> bu kadar memuzu bu. Öyle yani. Niye uzaya çıkmıyoruzun cevabı bu değil tabi de. Ne varsa bilimsellikle çok böyle bir temasımız yok. Gel、yani、sonra dan lazım geldiysen ama öğreniyoruz bana. Çok vecihi durumdayız. Hazırlık sınıfına giden çocuklarda öyle ailelerinde bir gerilim yaşanır ya. Çocuk hazırlığa gidiyor sanki neye hazırlanıyorsa. Yani kıçıkırık bir dil öğrenecek ya. Hazırlık falan olay çıkarırlar. Ve yaz aylarında hemen birinci sene bitti hazırlık. Yaz aylarında bir yere böyle yazlığa falan gidildiğiniz zaman oradaki turistlerle konuşturmaya gayret ederler. <gülüyor> Hadi git konuş şunlarla falan. <gülüyor> El alemin bitli ilgili ziline falan. Sanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'e. <gülüyor> çadıra doğru iterler çocuğu falan yani. O çadırlardan kaç çocuk dönmeli? <gülüyor> Karın deşen Jack var orada belli ki.、Yani. <gülüyor> hello, hello tabii genel olarak. <gülüyor> çocuğu dil öğrensin diye çadıra gönderiyorlar. Çocuk bir dil öğreniyor ama o dil değil. <gülüyor> Okul fezidir yani neticede. En güzel sınıf birinci sınıf. Kalitedir bir kere,、şey, birinci sınıf. Onu okuyacaksın, bırakacaksın. Çünkü okul öyle bir şey ki, başarılı oldukça kalite düşüyor. Öyledir abi. Birinci sınıf ne güzeldi be, neşeliydi yani. Ali gel, Cemil bayrak als, Kaya topu tut, geliyorum. böyle karakterler vardı ya işte hala da öyle fişler var böyle çocuk falan var mı burda hiç ufak nerede var? öğretmen var kim nerede efendim? Nerede? ben yani. var <gülüyor> yani <gülüyor> öyle fişler <gülüyor> var <gülüyor> hali hayır、yani、ilkokul öğretmen misiniz?、Evet. hayır canım benim <gülüyor> teşekkür ederim nasıl yani? <gülüyor> saygımızdan dolayı eyvallah ne demek efendim öğretmenler başımızın tacıdır hahahaha <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat önce beton gibi demiştiniz. Ben <gülüyor> <gülüyor> geri alıyorum, vücut sağlıklı işte ama <gülüyor> açılır artık. Hakikaten öyle fişler var mı hala Ali geldi?、Yani. Var. Ali、mi? var mıdır Ali? Ali hala var. Yeniler yok, yeni fişler falan. Hiç yok, ışık, ılık, süt iç eklendi. Oh be. <gülüyor> Mesela İhsal Kaptanay'ın. <gülüyor> Ilık, süt iç. I'yı öğretmek için zorlamışlar. Işık, ılık, süt iç. <gülüyor> şey var biri, uyu, uyu, yat, uyu. <gülüyor> tam bizi anlatan bilmiş. Valla. Ya bunu öğretiyorlar oğlum işte okulda uyuyu uyuyu yat uyuyu. Çok hayli çok. Cemil Bayrakas, Derya <gülüyor> bak basta. Böyle bir gene bir toplantı halindeyken sordum yaşlı bir amcaya hatırladınız bir fiş var mı dedim okul hayatınızdan. Eskiden var mıydı fişler teyzeci. Okuma fişi falan sizin zamanınızda. Herhalde tablet halindeydi onlar. <gülüyor> İlk fişleri biliyorsun herhalde <gülüyor> Adem elma ye falan <gülüyor> İlk dağa çıktığı zamanlar <gülüyor> İsa çarmıha geril <gülüyor> Daha bir birinci yani Var mıydı sizden fiş yoktu? Alfabe var değil mi? Hiç yok muydu değil mi? <gülüyor> Konuşmuyorlar benimle <gülüyor> Bağırsaydın Bu kim ya? Kimin sünneti var anam? Kimi çekiyor bunlar? İzin aldın mı seyirciler? Patron yok burada gidin. Böyle baskınlar oluyor yani. Patron yok kardeşim çekmeyin. Çekmeyin kardeşim çekme. Patron yok. Evet yerlerde böcek var doğru ne var? Sağlıksız koşullarda mizah yapılıyor diye belediyeye gelmiş bak sana. <gülüyor> Gidil o! <gülüyor> tamam ben geleceğim daha sonra belediyeye hadi hadi. Allah Allah. <gülüyor> Okulla ilgili derdin var derken dedim ya şimdi sen alınganlık gösterme canım. Sen kim bilir ne kadar idealiz davranıyorsundur yani. Kaç senedir yapıyorsun? 24. 24 senedir? Evet. Hadi canım. Evet. <gülüyor> Anam! Yaşlıymış lan. <gülüyor> Öyle bir karanlık var ki çıtır duruyor böyle. <gülüyor> Yanına gidince böyle oldu bak. <gülüyor> 24. Havet etmişsin sen. 24, <gülüyor> 24 <gülüyor> sene. Evet. Havet etmişsin sen işte. <gülüyor> Hiç de öyle durmuyorum. Bunu bir daha yapmayın. <gülüyor> yapmayın. Çok hızlı bir şekilde yedi buçuk milyon on birle çarpıp ödeyebiliyorum da yapma, bir daha yapma. Duvara da çarpabiliriz. <gülüyor> Bunlardan birer tane istiyorum. <gülüyor> yapma yavrum, ooo falan yapma. Okul gezisi değil bu, tiyatro. Allah Allah. Vooo. Şarkıya girecek gibi oluyor. Ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo. Shine, la <gülüyor> la la, la, la, la, la, la, la, la, la. Shining so bright. Öyle bir şey yok. Bir şey konuşuyor. İşte kedi kesen bunlar işte. <gülüyor> Hoca hanım flörtümüz devam ediyor mu? <gülüyor> Kaç dönem mezun ettiniz? Valla <gülüyor> geçti. <gülüyor> On. On dönem. Nasıl olabilir? Dört、ya? geçti. Dört geçti. <gülüyor> <Ben de maşallah. gülüyor> Kimleri kim bilir topluma kazandırmışsınız? <gülüyor> Okul çok acayip bir şey yalan, iğrenç şeyler sorular ya sizin bedene kim giriyor falan diye. <gülüyor> Bu ne ya? Kimse girmedi Allah'a coşu verin <gülüyor> ya. Okulla ilgili kaba şeyler söylüyorum ya ama hakikaten bütün dahilerin okulla ilgili problemi vardır. <gülüyor> Al mesela Gauss diye adam var, aritmetik bilginin müdürü o. Gauss, cerize kaldı. Okuldan atılmıştır ya. Gauss, bu gerçek mi okuması? Sekter sen gittin okumak. <gülüyor> İyi ki de kovmuşlar tak Gauss yöntemi. Bu ironer biri. Avagadro sayısı var ya. O da onun da hikayesi kesin öyledir. Avagadro diye bir erif var kim ya? Öyle bir erif var ya bilgin. Okuldan kovmuşlar onu. Avagadro sen okumazsın gazla. Yerin. <gülüyor> Ocam bir sayı bulup geri geleceğim, adamıza ağlatırım. Avagadro sayısı, öyle bakmıyorsun. Bunları öğretiyorlar, insan merak ediyor öğrenirken. Ulan nerede kullanacağım acaba diye. Hiç merak etme, sonra soruyorlar.、E、tek onun için lazım. Gerçek hayat öyle bir şey değil çünkü.、Ya. Gerçek hayatta kullanılacak bir şey değil Avagadro sayısı. Yani kuru yemişçiye girip bakın Avagadro sayısı kadar leblebi istiyor. <gülüyor> Döverler adamı <atar> yani. <gülüyor> tek tek böyle. Yüz gram versek olmuyorum o zaman. <gülüyor> Orda lazım olmaz. Okula cazip. <gülüyor> Beklediğimiz bir şey olan, hadi kondan avokat diyoruzdur. <gülüyor> da ne yapayım lan okul? Her şeyi öğrendik işte. Lazım olmaz. Yirmi sene okursun hayat, tabii atlarsın. Hayat öyle değildir. Bir yirmi sene daha harcaman lazım ki bildiğini unutasın da hayatta devam edecek. <gülüyor> Yoksa öyle olmuyor yani. Ben sen ne çıktığımda bunları kafandan bir şekilde atmak istedim yani. Ve hani muhatabanı bulmak değil、mi? ya muhatabanı bulunca çok mutlu oluyor insan. Hikayeni anlatmak şöyle bir şey, elma satmak gibi bir şey değil. Elmayı satan adam düşünmez. Bunu yiyen hazmettim mi, geirdim mi, vitamini aldım mı falan diye. Sen burada güldürmek için sahne değsen insanlar gülsin istersin bu açık. Ve çoğunlukla insanların burada bulunanların sen için burada olduklarını düşünürsün. Woohoo falan değil. <gülüyor> Ve tabii ki de haliyle, tavrıyla yalnızca senin için burada olmadığını ispatlayanlar olur canım. O da çok açıktır, gözle görülür bir şey yani. Bazen ön sırada öyle görürsün, böyle oturanlar vardır böyle. O ne demek? İşte çok istiyordun getirdik anlınıza. <gülüyor> Bunu da gördüm. Benim için çok yaralayıcı bir şey değil. Her şartta gösteri yaptım ama yani her şartta gösteri yap, yapabiliyor olmak değildir ki ustalık. Sevginin önemli olduğu bir aktivitedir bu. Siz gerçeksiniz, ben değilim ki gerçek. <gülüyor> <gülüyor> bir çift vardı yazın ilk defa çıkıyorlar belli dedim siz sevgiliysiniz çocuklar böyle. <gülüyor> ya, kız hiç oral değil kız bende böyle bakıyorum. <gülüyor> ben ne niye, niye baksın baba? İlk defa çıkıyorlarmış, ilk defa çıkıyorlar. Ya sanki yapılacak başka hiçbir şey yokmuş gibi. Buraya gelmişler ve çocuk hep hani geceyi belli ki o organize etmiş Hedda'nın kızının nabzını tutuyor eğleniyor mu gülüyor falan diye Böyle <gülüyor> <gülüyor> Cemre <Cermin> Umar <gülüyor> Ben gidi <değil> mi? <gülüyor> Aynı ben <gülüyor> Haksana biraz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> çocuk çok heyecanlı, sevgilisiz, evet. Dedim burada kaynayışırsınız inşallah. Biraz gergin görüyorum sizi. Yok, beret sizi sakin durdular. Dedim çıkışta dedim yani oyun bitince ablayı dedim götürecek misiniz evine kadar? Tabi dedi. Dedim ne tarafa gidiyorsunuz? Karşıya geçeceğiz vapurla. Dedim tamam vapurda kaynayışırsınız. Çünkü vapur aşıkların ulaşım aracıdır ya. Aşıklar vapurla gider ya karşıya ne kötüdür ben ne çok yaptım vapurla böyle Vuuu Hep dışarıda oturulur falan Madem ki aşığız niye zatürre olmuyoruz falan diye Vapurda dışarıda oturulur ayak konur böyle el ele falan Hep birileri geçer ama böyle pardon falan Pardon O şeydir upshaper gibi O şekilde çok karınkası yapan var valla. <gülüyor> çok acayiptir. Sevgiliyi tanımak için güzel yer mekandır vapur. Oturursun yan yana salep içersin. Dişinde ne kadar tarçın kaldığına bakarsın. <gülüyor> Sevgili testi diye bir şey vardır. Hani birini nasıl seyahatte tanırsın? Sevgiliyi de bir şeyler yerken tanırsın. Simit falan mesela. Simit çok önemlidir. Simiti vereceksin kıza uzaktan izleyeceksin. Evet. <gülüyor> Eğer simidi bitirdiği zaman ne kadar böyle susam kalıyorsa ağzına o kadar iğrençtir. <gülüyor> Önemli hala seviyorsun, onu seviyorsundur.、Yani、simidi yedi böyle, hala seviyor musun beni bana? <gülüyor> Sen susamsız daha güzelsin güle güle. <gülüyor> ben onun çok daha risklisini yaptım, çok hoşlandığım bir kız vardı. Beyoğlu'nda İnci'ye gittik profiterol yemeğe. Profiterol yiyeceğiz, düşünsene ben daha söyleyemiyorum, kız yiyebiliyordu, düşün. Yani, Gerçi benim söyleyemediğim birçok şeyi yiyebilir de. <gülüyor> Önemli bir test. Çok zor. Yani kendini bir anda dağıtabilirsin ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten hayran olunacak bir insanmış ki testi geçti böyle profiterle bir yedi ki ben böyle vay be dedim yani. Çok asilmiş hakikaten. Sonra terk etti. <gülüyor> çok yalnız kaldık yani neticede. Bir on dakika bir ara vereceğiz, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de şu çocukların bir balansını yapayım da, çok neşeli geçsin. Eyvallah.